gitamadun bi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. ala, ala kaldığımız dersten devam edeceğiz i̇nşaallah Rahman. İtikadla ilgili meseleleri beyan ettikten sonra İmam Rabbani Hazretlerimiz biraz namazla ilgili bazı mesail burada zikredecektir. İnşallah Rabbim istifade nasip eder. Zaten bu konudan sonra da bu mektup bitiyor. Ondan sonra bu diğer itikat mektuplarındaki derslere devam ederiz inşallahu rahman. Buyuruyor ki Velabu de minet Mutlaka e, sakinleşmek lazım. Rükû ve secûd. Rükû ve secdede ninet. Yani bu nedir? İşte efendim hemen ...ruka gider gitmez kalkmayacaksın. Rükuğa gittiğin mi duracaksın demektir. İşte belin yerleşecek. O sonra secdeye gitin. Bazı günse adam böyle secdeye şöyle deyip kalkıyor böyle. Deyip kalkıyor. Rükuğa eğildiği anda kalkması bir oluyor. Bunlar tadil erkana uymuyor. Namazın feyna inma farzun. Bazı alimleri göre farzdır ve vacibun, e, vaciptir. aleylakal muhtar seçkin görüşe göre en azından vaciptir. E biliyorsunuz vacibin terkinden de sevin secde icap eder. E sen hangi sevin secde ile baş edeceksin? Yani her namaz sevin secde icap edecek. Ondan sonra bütün namazlarında sevin nasıl yapacaksın? Ya da sevin yapacağına rükûl-seccdelerini doğru yap yani. Sevin secdelik bir iştir. E bu da ee, sevi seyceyi de terk ediyor. diyor sen doğru kıldığını zannettiği için. Sevi de yapmıyor yani. yani bu sefer namaz e, eksik oluyor, noksan oluyor. Efendim, iadesi gerekiyor. E, i̇adesini de doğru bilip de yapmadığında, iadeyi de iade gerekirse devir lazım gelir. Kıyamete kadar bunun ne kazası biter, ne iadesi biter. Yani bir namazı doğru öğrenmek lazım. Ondan sonra hani bir sevi seyce, sevi seyce yanılmayla olana denir. ...sen yanlış kılaraktan, her namazda sehbi secdeyi icap edecek bir şey olabilir mi yani? Sehbi demek, unutmak demek. Sen hep hayatı okurken, üçe kalkacakken, farzda Allah'ım sallallahu aleyhi ve okursun falan da... ...yanıldığından yani okursun da bu sehbi olur yani. E sen şimdi rükû doğru yapmamak, secdeyi doğru yapmamak, tadil ergânsızlık, tumayenînet yok yani sakinleşmeden... ...böyle gidip kalkmak hemen. E bu sehbi secdeyi icap ediyor ama sen bunu öğrenmediğinden bu sehbi secdeyi ediyorsa bunun sonu yok ki burada sen vacibi tamamen terk etmiş oluyorsun. Bunu sevcekte de kurtarmaz. Kasıtlı gibi bir şey. Şimdi öğrenmemek de kasıtlı bir şey. Sen şey ben bunu bilmiyordum demekle mazur sayılmazsın. E, i̇lmi hal var. Niye ilmi hal farz dedik? Yani talepül ilmi ferizun ale küll ve müslümin. Her müslüman erkeğe kadına ilim tahsili farz. Hangi ilim? Bu usul usul hadis değil ki yani ilmi hal farz. Çünkü beş vakit namaz kılacak da yani abdest, taharet, gusül, beş vakit namaz bu insanın her gün lazım olan, her vakit, günde kaç kere lazım olan bir, bir şey. E bunu bilmek tabii ki farz olur. Evet, ben fakirim, zekatım yok zaten. Zekatla il, ilgili oku, şey okumama gerek yok. Tamam, anlarım. Ben fakirim, şimdi hacca gitmiyorum. Ben haçla ilgili meseleleri okumama gerek yok. Anlarım. Haça gitmiyorsan gideceksin sene, gideceksen hazırlanırsın o konuyu anlarsın. Fakat bu abdest, namaz, gusül, taaret, tadil erken, işte namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar, bu konu e, hiçbir Müslümanın gaflet edemeyeceği, cahil kalamayacağı, öğrenmeden duramayacağı bir mesele. Buluşsuz yaşayamazsın yani. Ha ben zaten namaz kılmıyorum ki. Oho, özrün kabahatinden büyük. Zaten namaz kılmıyorum ki desen. sana kim Müslüman diyor ki o zaman ben de derim. Yani, tamam gavurda demiyoruz ama menzile beynel menzileteyn de ispat etmiyoruz. mutezile değiliz ama e şimdi bazı sahabeye göre Hanbeli mezhebine göre birçok sahabeye göre de Müslüman sayılmadığını da farkında olman gerekiyor o zaman. Burada zaten şüpheli can cennete girmez. Yani bu duruma geldikten sonra ben zaten namaz kılmıyorum. Ki ilmihali öğrenmemiş. E sen zaten baştan namaz kılma farzını terk ediyorsan ama namazdan evvel de senin abdest, kusur, taaret, Tadil erken ilimlerini öğrenmen zaten farz idi, namazın farzından evvel. Çünkü o farzları bilmeden bu farzı yapamayacaktın. Bu da sana bugüne kadar öğretilmedi. Sen de ne yaptın? Namaza başladın. Bir hocanın sohbetinden etkilendin. Şu bunu başladın. Arkadaşlar sana başlattı. Ama sen yine ilimsiz başladın. İlimsiz başladığın için namaz farzını yapayım derken namazın içindeki farzları terk etmeye başladın. Ve vacipleri terk etmeye başladın. Sırf tadil erken Risalesi yazdım ben. Ben namaz ilmi hali yazmıştım. Dini direni, ünlü mülal, namaz hakkında 6 kitabım var. Namaz ilmi halinde tafsirat vardı. E sonra şimdi iman İslam ilmi halinin yüzlerce sayfası sırf abdest namaz mesailidir. Yüzlerce sayfası yani bilmem sayfa 800 sayfadır birinci cilt. İki zaten hazırlayamadık da. E şimdi sen oradaki bunların bunlar varken ben niye bir daha Tadil Erken Risalesi yazdım? İmam-ı çok önem verildi bu işe. Çok mektupları var. Sadece o de mektubattaki bu ustaki bütün mektupları da koydum. Tercüme ettim. Ondan sonra İmam Birgivi'nin muaddil-i salatı da orada tercüme ettim. Yani oraya baktığın zaman şu anda tadil erken risalesini okumamış ve tatbikine namazla sokmamış bir insan kusura bakmasın. Yani ahirette sopayı yer yani. Namaz kılıyorum buluyorum lan olmaz. Nasıl kılıyorsun meselesi de var. Huzuru huşu hiç konuşmuyorum yani. O da manevi tarafın amazon ruhu, kalbi meselesi. Onu hiç konuşmuyorum şu an. Zahirle ilgili konuşuyorum. Farz, vaciple ilgili konuşuyorum. Alel kavlül muhtar seçilen görüşe göre vaciptir diyor en azından. Farzla diyen var. Fakat seçilen görüş, sünnet olduğu değil. Vaciptir. Yani terkinde seviş secde icap ediyor. E sen her dakika terk ötesin. bu hangi seviş baş edecek? Yani orada bir hesap yaptığı... Radha bir Birgivi'nin kitabından hatırlıyorum. Tadil erkansız namaz kılanın kıldığı iki rekat namazda kaç günaha girdiği. Üf. Şimdi kusur epeydi şey tabii ben de elime almış değilim. Bir hesap çıktı. Toplama, çarpma, çıkarma hiç yok tabii hep toplama, çarpma var. Neticede ne bileyim bir bakarsanız 1800'ü ne? İki rekat namazla 1900 günah giriyor. Yani tadil erkansız kılar. Ya biz bu namazı niye kılıyoruz abi? Cevap alalım diye. Ya hocam hani ben onları bilmiyorum madem hiç kılmayayım, daha namazı da bırakayım. İşte sen böyle avanaksın. Böyle ahmaksın yani. Biz sana şimdi namazı mı bırak dedik? Cehaleti bırak. Tadil erkanı öğrenmeye dön. Kafan çalıştır. Seni konuşuyorsun? Namaz bırakılır mı hiç? Öyle böyle kılacaksın. Ama bir yandan yanlışları düzelterek, tahsiye ederek günahlarını azalt oradan. Namazı kılmamak, ekberul kebahir, şirkten sonra en büyük günah. Biz şimdi onu mu diyoruz? Günahların da meratibi var. Şirkten sonra en büyük günah terkussale. Namazın terki. Sen namazı, ben o zaman o da günaha gireceğim ve namaz kılmayayım. Şimdi bunu böyle mi anlamak lazım yani? Mantıklı mudur yani? Desene ki bu namazı madem mecbur kılacağım, şirkten sonra en büyük günah, o zaman sen namazın içindeki e, ilmi hali öğrenmeye baksana. Tadil erkan risalesi elinizden düşmemesi lazım. Küçük bir risale. Ama insan ondaki ilimleri okumadan namazı hakkıyla kılamaz yani. O hususta da müstakil bir risale ben duymadım Türkçelerde. Türkçelerde. Ben de onu cem yaptım yani. Mektubattan, işte bilgi gibi hazretlerden vesaire. Ve yenbeği... Gerekir enyesteviye düzelmek. Kaimen ayakta. Alel kemal. Alel kemal tam manası. Ne demek? Şöyle dümdüz oluyorsun. Yani geri doğru demek istemiyorum. Ayakta. Rükudan kalkışta böyle yarı kalkmayacaksın. Bazıları farkında mısın? Lastikli gibi. Böyle biraz kalkar. Daha düzelmeden takaş yani. İşte bunlar tadil erkeğine rahat etmeyen lanete uğramışlardır. Fil kavmeti kavmede. Kavme neresi? Rükudan sonraki kalkış. Kıyam neresi? Rukudan önceki kıraat yaptığın ayakta durmak. Kavme neresi? Rukudan secdeye gitmeden o aradaki ayağa kalkmak. Alâne <gülüyor> için o şekilde kalkacaksın ki <gülüyor> Her uzvun dönecek ilâ mahallî yerine dönecek. Ne demek? Yani efendim elin, ayağın ondan sonra gözün, kulağın ne yapacak? Efendim kalktığın zaman şöyle Hareketler bitecek. Her şey böyle yerine yerleşecek. Ve <gülüyor> istikrar edecek. makariyi yerinde. Yani ne demek? Hareketsiz kalacak. Hareketsiz kalacak ne demek? İşte şimdi insanların rükudan kalkışına bakın. Ekseriyetinin hareketleri daha bitmeden secdeye doğru eğildiğini görürsünüz. Çünkü orada sakin şöyle bir durması lazım. Bütün hareketler. Ama tabi o arada Allahümme Rabbena ve lekel hamd de denecek. Adam Rabbanerken diyor ama yarısını kalkarken, yarısını da inerken dediği için yine düz durmuyor. Vatlumayan inetiyle azimetün. Ha şimdi kalktın düzeldin... orada da sakinlik lazım. Ejza ba'del istiva. Düzeldikten sonra kaimen ayakta olarak. Ne demek? Böyle kalktın dümdüz dikine durdun tam. Ondan sonra orada da ve hareketlerin sakinleşmesi lazım. Yani. Ben kalktım durdum o anda eğilebilir miyim? Yok eğilemezsin. O anda bir sakinlik duracaksın öyle sakin. Ha ne kadar? Farz namazlarda Allahümme Rabbene ve lekel hamd. Orada dediğin zaman bu yetiyor. Ama nafile namazlarda ben şimdi dualarım kitabının ikinci cildinde sırf kavme, celse, işte iki secde arasında secde rükû duaları. Nafile namazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok okurdu bunları. Çok kuvvetli sünnet. Hep sahih bunlar. Sünnete ittiba edeceğiz ya güya. O zaman hamden kesiren tayiben mübârakem fîh var. En azından Efendi Hazretleri'nin öğrettiği. Bukhari hadisinde. Sonra diğer bazı dualar var. Sünneti ile itibar etmek isteyenler, ölmeden evvel bu sünneti de yapayım diyenler için diğer bütün kaynaklarıyla sohbetleri yazdım yani. Şey, o duaları. E şimdi ama farz da sadece Rabbena elkel de kurtarıyor ama biraz daha rahat durma durmak için vakit geçmek bakımında Allah'ın Rabbena velekel olursa eftal olan. Dört görüş var. Rabbena alekel hamd. Rabbena velekel hamd. Allahuma Rabbena alekel hamd. Allahuma Rabbena velekel hamd. En faziletlisi Allahuma Rabbena velekel hamd der. Bunu ordayken sakinleşmişken yapmakta nedir? Efendim e, lazımdır diyor. Fe inna bak orada sakin durmak kavme makamında imma farzun ya farzdır Evvacibun. ya vaciptir ev sünnetün ya da sünnettir alef var, Sözlerde fıkıhtaki kavillerde ihtilaf var ama tedil erken vaciptir. Yani orada bir anlık durmak, sakinlik o vacip. O kesin. Vaken fil celseti ile diye İki secde arasındaki oturuş. Bunun adına celse deniyor. Evet. Şimdi Normal oturuşa kâde deniyor. Kâde birinci oturuşa kâde-i hûlâ. İkinci oturuşa dört rekatlık olursa namaz, kâde-i Zaten namaz iki rekatlıksa kâde-i hûlâsı olmuyor, kâde-i ahiresi oluyor. İki secde arasındaki oturuşa ne deniyor? Celse deniyor. Yani secdeden kalkıyoruz, oturuyoruz. <gülüyor> Burada da ne gerekir ettumâniynetu bâdel istikrar, kemafil kavme. Kavmede olduğu gibi tam dikine duracak, yani düz oturacak, beli düzelecek, bu istikrar. Düz oturduktan sonra ne gerekir? Sakin durması gerekir. Burada da ala eder efendi tabi hadis şeriflerden alınarak Rabbi deniyor. İki secde arasındaki dua asla reddolunmaz. İki secde arasındaki dua makbuldür. Burada dörde kadar farzlarda da denebilir. Zekeriya Kandeyli bir talebesi var. Büyük bir alim bu Medine'de. Onlara da işçare etmiştim o zaman. Allah'ıma gfirli ve erhamni ve ve afini. Allah mafili dörde kadar farzlarda da Bunun üstüne çıkışlar var veburuni var fani vesaire. Bunlar nafilelerde, sünnetlerde denilebiliyor. Allah efendim babamızın tavsiyesi efendim ameli ve tatbiki ve üzere Rabbifirliği. Yani insan secdede farza da bu var. Secdeden kalkıp oturduğu zaman ha boşta dursa olur. Yani o tatil erken yerine gelir bir şey okuması şart değil. Tatil erkanın şartı değil o bir şey okumak. O sen orada hazır duruyorsun. Boş durma bir de dua et kabul olsun. Ama Rabbil Firli. Ya Rabb beni bağışla. Rabbil Firli. Rabbil Firli. Bu Rabbil Firli de dersen bu da. Ama orada denk geleceksin. Yarısını kalkarken yarısını inerken oldu mu? İstikrar olmadı. Tumayeniyet lazımdır. Düz oturacaksın. Oturduktan sonra da sakinlik. tumennet sakin durmak. Hiçbir uzun kıpırdaşmıyor. O arada da Rabbil dersen ve وَقَلُّ تَسْبِعَاتِ الرُّكُعِ وَالسُّجُودِ Rükû ve secde tesbihlerinin en azı selâh-ı merrâh üç keredir. Üçten aşağı olmaz. Yani tabii bir kere Sübhani Rabbiyel A'la demekle de farz yerini bulur. Farz yerini bulur ama sünnet tamamlanmaz. Çünkü hadis-i şeriflerine buyuruyor. Zanneder Mevud Davut'tadır. مَنْ قَالَا سَلَاسَنْ فَكَدْ تَمَّ رُكُعُ Sübhani Rabbiyel A'la Azıymı üç kere diyen ruküu tamam oldu. Mankalat <gülüyor> elatın fakat temmuzucu idi. Subhanallah ala. Üç kere söyleyen ruküu tamam olur. En azıdır. Vektör var. Çoğu ilahsız imarat 7'ye kadar çıkar. Evet, hadi aşağıya maraten on e kadar çıkar. Alif tilafle alif var. Sözlerin iftirafına göre. Tabii bu 11 en üst sınır değil. O Efendimuzalem yarım saat sessizde kaldı var. Yani sayı hadislerde geçiyor. Muhareb Müslüman. Nibla basın kendisine. Uyduğu bir namazı, e, tehcüt, e, şeyimde, ama yarım saat, bir saat kadar secdede rükuda kaldıkları oluyor. Orada 11 olmaz. Burada en azını söylüyor. Yalnız biliyorsunuz tek sayıya riayet lazım. İnne allâhâ vitrû yuhhebbül vitr. Allah tektir, teki sever. Üç, beş, yedi, dokuz, on bir, on üç, Böyle gidebilirsin. Ama ve tesbihul imam, imam ne kadar diyebilir? gerekir en yakın عَلٰى قَدْرِ حَالٍ مُكْتَد۪ينَ Kendisine tabi olan cemaatın durumuna göre. Çünkü cemaat eğer derse hocam biz senin beş kere tesbihat okumana, yedi kere okumanda falan rahat ediyoruz. Bu beş, yedi falan okuyabilir. Fakat şimdiki imamlar arkadaş yedi okusa ben üç yetiştiremiyorum ya. Yani şimdiki imamlara üç oku dersen biz orada bire zor denk geliyoruz. Çok hızlı kıldırdıkları için. Yani bence şimdiki imamlar bir beş yapsın. Hiç yoksa millet üçü kurtarsın. Efendim. E, i̇mam cemaatı, hayır cemaat derse hocam on bir oku. Ya yani o ayrı bir şey. Fakat şu andaki camilerde kimin cemaat olduğu belli. de mahallede oturan belliydi. Cemaat belliydi. Cemaatla anlaşmak olabilirdi. E şimdi merkezi yerlerde imam olan biri, arkasında kimin uyuyacağı belli değildir. Yolcusu var, hastası var. Sıkıntılısı var. Onun için fitneye lüzum yok. İmam cemaatın haline uyar derken yani beşi geçmese iyi olur. Çünkü beşten yukarısı cemaati bazı cemaati yani zarureti olan bazı sıkıntılı cemaat da vardır. Nefesi darlanan var, şişmanı var, zor duruyor. Yani bunları hesap ederek tabii imamın üç keredir şeyi de. Yani hızlı kıldıran bu imamlar beşten aşağı biz üç kere diyemiyoruz yani. O, onun beşinden aşağı. Ben beri gerekir en hiç insan utanması lazım. İnsan utanması lazım inkisar-ı tesbihat. Sübhanallahu teybe'dinden yetindirmekten En az mertebede fihal halil infirat. Sen şimdi münferit kılıyorsan, tek kılıyorsan en azıyla yetinmek. Yani üç kere deyip kalkmak yani diyor insanın bundan utanması lazım. Utanması şöyle yani ya Rabbi ben bu tesbihatta yani en azıyla yetiniyorum sana tesbih okurken. Yani tabii bu tasavvufi bir şeydir. Fıkhi bir şey değil. Bu. Yorum. Çünkü fıkha göre üç kere okuyan ruku tamamdır. Ama manevi olarak düşünürsek, kimin huzurundayım, Rabbimin huzurundayım. Yani en azıyla yetinmek şeyinde biraz utanılması lazım. Mekruh falan demiyor bak şimdi. Utanmak lazım şeyini dikkatli anlayın. Mekruh bir şey demedi burada. Efendim, ve bak de kuvvetil istidat. Bir de gücü kuvveti varken. Şimdi adam hastadır, nefesini şey demiyor. Veya ağırdır, veya yaşlıdır, veya kolları zayıftır, dayanamıyor. Bunu demiyor. Hani gücüm var mı? Var. Bir de ben buna vaktim var mı ile koyuyorum. Çünkü vaktim var mıydı koymak lazım. Aksi takdirde uçak kalkacaksa, tren kaçacaksa, otobüs kaçacaksa. E, sen bazıları otobüsten iniyorlar, bir mola meselesi vardır, ona göre dönüyorlar. E şimdi sen burada 5-7 yapayım derken, orada yolcuyu bekletip de, Efendim insanlar sen geldiğin zaman en son sen geldiğin zaman hacı ha neredeysin hacı dedikleri zaman bu e, fıkha göre mekruh oldu şimdi. Orada üç kere deseydin mekruh olmazdı ama beş kere deyince bu sefer mekruh oldu. Neden? Vakti riad etmedin hacı abi. Bu hacı abilerde mühim işler var. Yani bizim bir hoca efendi mübarek çok tatlı anladık ama Viyana'dan uçağa bineceğiz. E kılıyor ya. Ya hocam efendim arabada da kılardı evvabını. Yoldayız. E, uçak bekliyor. Ya uçak seni mi bekleyecek? E bileti de kesilmiş son dakika. Bilet almasan beklemez gider. Fakat içeri girdiğin gözüktüğü için daha sorun oluyor. Çünkü en son noktadan geçmişiz. En son noktadan geçmişiz. Uçağın kapısı kalmış. E, sen şimdi burada evvabinleri bir de altı rekat falan bir de yavaş yavaş kılamayız yani çünkü. İslam insanların haklarına en çok riayet etmeyi emreden bir dindir. Bundan dolayı Gücün varsa bir, vakteri ait. Yani başkasına sıkıntı vermeyeceksin. Mesela zil çalıyor. Ya şimdi bu zil çalıyor mühim bir meseledir. Kapıda biri var. Belki birinden kaçıyor. Belki o arada biri onun kafasında odunu geçirecek yani. Memleketi görmüyor musunuz? Her gün kapılarda bacağı bulan bulana sıkıyor öldürüyor. Yani insanlar kaçtığında... Kapıda zilde biri o. E, Hanımın gelebilir, çocuk elindedir. Çocuğu taşıyamıyordur. Veya da efendim sen zil çalıyorsundur. Hanım yedi okursa sen kapıda dara düşer bilirsin. Ay, sıkıştın abdestten. Koy vereceğin yani. E şimdi böyle haller olmuyor mu hepimizin başına? Geliyor. O zaman zil çalması mühimdir değil mi mesela? Kim çalıyor? Niye çalıyor? Çocuk ağlaması. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun ağladığını sabah namazına durdu. Ki biliyorsunuz belki yarım saat 40 dakika kıldıran insan. Uzun okuyan bir insan farzda. Sabahın farzu uzun okunur yani. Ama kadınlar o zaman cemaate geliyordu. Arkadan çocuğun ağladığını duyunca Felaknas suresini okuyarak hemen selam verdi sabahım. Neden? Kadının çocuğuna. Kadına zahmet vermeyeyim. Yani Kadın Çocuk ağladıkça kadın bunalıma giriyor. E şimdi İslam'ın şeyi buysa, şuuru mantığı buysa sen yedi oku, on bir oku ama bunu taber halin sah sah sah sahatin takatine göre o ayrı bir şey. Onu kendin bilirsin vücudunun ahvalini. En büyük mesele de seni bekleyen yoksa zil çalınmıyorsa efendim çocuk ağlamıyorsa ama orada kuyuya düşecek gibi bir, bir ters yere gitmiyorsa bir çocuk oradan efendim gidiyor bir ateşe değecek bir durum yoksa mesela yani bir gücün olacak. İki de Burada kimsenin hakkı, hukuku terettüp etmeyecek yani. Bu durumda sen ''Ve'liyekûlü'' der ki ''Odam ham, sen beş der, evseb, an yedi'' der. Tamam. Bunda sorun yok. On bir der. Otuz üç de ya. Her hükûda, secdede otuz üç de. Buna da sıkıntı yok. Misal, misal. Ama vaktin, gücün müsaiseler. Bir de bu e, tabi zaten imama uyduğun zaman imam kaldırdığında başını kaldırıyorsun. Onu konuşmuyoruz tabi. Nafilede kendin kılarken konuşuyoruz. Efendim. Ve vakti kastı secde. Secde yapmak istediği zaman. Toprağa koyacak. Yani seccadeye evvela. Arz. Yere en yakın yerlerini koyacak. Mesela bunu da yapan yok. Rukudan secdeye eğiliyoruz. Yere en yakın yerimiz neresi şimdi? Ayağımız zaten yerde canım. Ayağı <gülüyor> yerden yukarı fırlamış olarak kıyam yapamayız herhalde. O kadar ayakta... Yürüyecek kadar, havada yürüyecek bir kıyametimiz yok. O zaman ayağımız yerde olduğuna göre en yakın nereye geldi? Dizler. En yakın nereye inecek? Dizler inecek. Sümme de, sonra eller, sümme sonra burun, sümme cebetev, sonra alın. Burada da ve enbegül iptidâ minel yemin sağdan başlayacak. Vaktevaz vaz'i yedey, ellerini koyarken sağ el, sol el. Ama böyle çok arasını açma ha! Böyle ağır çekim gibi bir dakika sonra böyle hareketler yok. Nasıl oluyor? Evvela sağdan başlayacak. Sonra beti e, efendim Dizini koyarken önce sağ diz sonra sol diz. Ama böyle böyle. Şöyle şöyle. Efendim. Ama sağ dizin ameliyatlı. menisküsün sıkıntı veriyor falan filan. O başka. Zaruretleri konuşmuyoruz. O zaman solu önceden şey yapıyorsun. sağ biraz geride tutuyorsun falan. Biraz yüksekte kaldırıyorsun. Hafif. O zaruretleri. Çünkü o durumda secde yapabiliyorsan yapacaksın tabii ki de. Başını secdeden kaldırırken ne yapacak? Yembe'en yerfa'a kaldıracak mı? Mevakrabu'l Göğe en yakın olanları kaldıracak. Göğe yakın neresi? Ayakta durdun mu? Göğe yakın neresi? Alın. Sonra burun. Sonra eller, sonra dizler. Terste fembe'il ibtida'u önce alnını kaldırmaktan başlayacak. Anladın mı? E şimdi kalkıp da dizini çekip de alnın yerde bunlar sünnete muhalif hareketlerdir. Ve hembeğin نظره في القيام ayaktayken nereye bakacak? İlave uzu sucudü secdede yerine bakacak. Ve fi ruku nereye bakacak? İlaha harika deme. Ruku'ya eğildiğin zaman nereye bakacaksın? Arka safta kim varmış diye ayak arasından geri bakmayacaksın. Ayaklarının üstüne bakacak. Yani şu ayaklarının şurasına bakacak. Ve fi secdede ne yapacak? Gözünü yumacak. Yok ya. İlaha senfi burnunun ucuna bakacak. Secdede burnun ucuna bakacak. Yani göz kapanmıyor. Ve bir kurul tahiyyatta oturduk. Nereye bakacak? İlahi ellerin üstüne bakacak. Sağa sola bakmayacak. Bunlar huşu temin için. Fe innehu idâ basara. Namaz kılan gözünü diktiği zaman alel mevâza ilmezkûrâ. Bu anlattığım yerlere gözünü bu dört yerlerin dışına çıkartmamaya özen gösterdiği zaman ve mene an nazara Bakışını sağa sola dağıtmaktan Engellediği zaman tetiye saru salatu namaz müster ol bilceji muayyeti kalbi toplu olarak ve hasolüvel hoşluğu, hoşluğu ve huzur hasol olur. Hoşluğu ve huzur kattedir. Başka şeyler düşünürse nereye bakarsa baksın gelmez. Ama bu da buna bir yardımcıdır. Çünkü neden? Hani hadis şerifte ne buyuruyor? Menlen memlik aynı öfesel kalbi aynı. Gözüne malik olamayanın kalbi zaten hiç yanında değildi. Çünkü göz baktığında akıl onu düşünüyor. Bu beyaz mıymış? Bu sarı mı? Bunun şurası yamukmuş? Oraya buraya gidiyor. Şu gelmiş, şu gitmiş, şu geçmiş. Onun için gözü toplamak, kalbi toplamaya vesiledir. Ama hep böyle düzgün bakanların da kalbi tam huzur üzeridir anlamına da gelmiyor. Ama şu kesin var ki, gözü sağda solda olanın kalbinin huzur üzere olmadığı o kesin. Onun için biz ne, yap ne yaparak işe başlayacağız? Evvela gözümüzü toplamaktan. Kemavel menkul ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi hadis-i şerifinde demin okudum işte gözüne malik olamazsan kalbine hiç sahip olamazsın. Onun için evvela gözün nerelere bakacağını oralarda gözü durdurmak. Yani emma ahaza levha şahat kalbü levha şahat civarı. İşte ile oynayan veya işte sağa sola bakan birini gördüğünde ne buyurdu? Şu adam görüyor musunuz? Kalbinde Allah'a karşı derin saygı ve huzuru kalp olsaydı uzuvlarında da bu belirirdi. Madem şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle bakıyor, şöyle bakıyor. Zaten boynunu çevirirse falan namaz bozdur kıbleden. Ama boynunu çevirmeden sağa sola falan Demek ki huşu olmadığının e, alameti olur. Vekedâ tevricüle sâbi'i fîr rükû. parmaklar çok açılacak. Böyle. Bak onu da yapmıyoruz ha. Ben adı da şimdik. Dank etti. Rükûda böyle kavrayacak şeyi. Ne onun adı? Cizi. Şöyle ve zımvafi secdesi secdede böyle kapatacak sıkacak şimdi millet secdede ne yapıyor çünkü bütün hayvanlar derdi alaeder efendi babamız öyle derdi bütün hayvanlar gel ayakları böyle açık olur parmak aralar mevla onlara muhabbet etmememiz için bizi benzetmemek için insanı fark ettirdi böyle secdede kapatacak rukuyu da çok açacak sünnetün bu da sünnettir fe hem bakı muratu bunları ya gözden geçirmek lazım ve tevridül ve zammuha. Şimdi o parmakları ruküda aç diyoruz, secdede kapat diyoruz. Ne sabi la Sen bunları boşuysan mı? Hem bunlar ne fayda var ya? Ne alakası Deme öyle. Belfima faydu kethiratun. Onlarda çok men faydeler var. Emre şiarı umid yani ma şerat sahibi Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana dediler böyle yap. Bir mula hazadet ilkel ne hikmetler, ne faydeler, ne sağlıklar, ne sıhhatler. Kim bilir hangi damar nerede. Öyle olunca, öyle olunca vücudun içerisinde ne fayda veriyor. Öbürü öyle olunca zarar veriyor. Sen bunu ne bileceksin? Daha neler çıkıyor? Yani. Bazı şeyler hani hikmetleri bazen zuhur ediyor da bu tıpta mupta bir şeyler çıkıyor. insan şaşırıyor kalıyor ya. Yani ayak parmağın, baş parmağın ayağın dikilmesi secdede bunu yapılması falan bütün bunun kalbe bile faydası varmış. Ha bunlar ama senin araştırman gerekmiyor. Ve leyselena faidetun asla tüsavi mütabaate sahibi şeriat alim ala ali ve Bizim için şeriatın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardıysa yapması onun sünnetine bizim uymamıza denk gelecek hiçbir fayda yoktur. En büyük fayda ona denk gelecek fayda yoktur. En büyük fayda nedir? Sünnete ittiba. Bir sünnete ittiba, ölmüş sünneti ya yüz şehit cevabıdır. Senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymaktan büyük faydan yok. Hani kalbine yarar, damarına yarar, beynine yarar. Boş para onları. Yarıyorsa yarar. Zaten Allah yararsız iş sana söylemez. Ama senin en büyük kazancın ne? Sünnete ittiba. Allah çünkü <gülüyor> <gülüyor> bana uyun Allah sizi sevecek buyuruyor. Allah'ın seni sevmesinden daha büyük karın var mı dünya ahiret? Sevdim erişim nasıl gider. Onun için bir sünnete itibar niyetiyle yapacağız. Faydeleri, hikmetleri aramak Mecburiyetinde değiliz. Bir hikmet zuhur ederse de Allah Allah'a teaccüb ederiz. Maşallah deriz. Allah deriz. Ve küllâdîl ahkâmi mezkûretün fî kütüb-ül fiqh-i bil vel Benim anlattığım bu hükümlerin tamamı fıkıh kitaplarında tafsilat ve izahatla yazılmıştır. Ben diyor fıkıh kitabı yazmıyorum. Sana burada mektup yazıyorum. Kısa bir yarım sayfa, bir sayfayla bir teşlik yaptım diyor. Şeyhinin oğullarına yazdı bu mektup. Vel maksuduna terghib fi'l Bizim kastımız nedir? Fıkıh ilmi ne gerektiriyor? İlmi hallerde ne yazıyor? E şimdi ilmi hallerde bunu 600 700 sayfa 800 sayfa bir ilmi hali nasıl oluyor? En az abdest, gusül, taharet işleri 300 sayfa 400 sayfa o bölümler ne var o zaman orada? İşte onların gereğince amel etmek lazım. Bu amele biz teşvik ediyoruz. Sen bilmeden nasıl amel edeceğim? Biz teşvikçiyiz buyuruyor. 13'ün Efendim siz gereğini fıkıh kitaplarından öğrensiniz. Arapça fıkıhlarınızda okuyacağınız ilminiz yoksa elhamdülillah Türkçe ilmaller yazdırıyor Mevla bize. Hoca efendiyle yazdı. En başta Ömer Nasuh Efendi çok çığır açmış bu işte zaten. Efendim onlarla amel edin. Vefek enallâhu ve allah Teala bizi de de muvaffak eylesin. Lil'a'mâli sâlihatil muvâfigati lil'ulûmi şer'iyyeti. Şu duaya bak. Şeriat ilimlerine tıp atıp uygun olan salih ameller. Namaz amel. Hem de salih amel. Ama fıkha uygun kılmazsan, tadil ergensiz kılarsan, dua edilecek, amin denecek bir şey değil. Onun için şeriattaki fıkıh ilimlerine uygun şekilde namaz kılmak. Namaz salih amel ama tadil ergensiz kıldın, fasit amel oldu. Salih ameli de berbat etti. Onun için şeriat ilimlerine uygun salih amellere. <gülüyor> İlk başta bizi neye ettikten sonra? Şüphesiz iman ve itikad ehli sünnete göre inanç meselelerine e, meselelerinin tasihine yani gözden geçirilmesine, kontrol edilmesine ehli sünnete uygun mu inancım değil mi? Evvela itikadını tasih etme, itikatlarımızı düzeltmeye. Bizim muvaffak olduktan sonra şeratın diğer ilimlerine muvafık salih amellere de bizim muvaffak eyleye. Bir hürmet Seyyidül murselin, amin gönderilen efendisi hürmetine Rabbim bu dualarımızı kabul eyleye. Aleyh ve aleyh ve aleyh ve aleyh kulli minel salavat efdal vâ minel teslimat ekmel vâ. Efendim o gönderilen efendisine ve onun e, diğer gönderilen enbiya üzerine ve her birerlerinin ehli beytleri üzerine salavat, salavatın en faziletlisi, selamların en mükemmeli olsun. Amin. Yani diyor fe'im ve ceddüm fi enfüsüküm şevken ilâ fe ve velittilâ alâ kemâlât el-mâksûsâti ve Şimdi namazın faziletleri, bir de manevi, tasavvufi anlamları var, kemalatı var. Bunlara, içinizde bir iştiyak, bunları öğrenmeye şevk bulursanız يَنْبَغِ الْمُرَاجَاتِ اُلٰى سَلَاسِتْ مَكَات۪ي بَلْمُتَّصِلِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَمُتَالِعَاتِيهِ O zaman üç mektup var peş peşe gönderilmiş, onları mutalâ O zaman mektuplar yazılıyordu, istinsak ediliyordu. Kitap halinde değildi ama o mektuplar herkes birbirinden aldığı için bulunuyor. Yani o da diyor işte el mektup, Bismü Velledi Muhammed Sadık zaten Şehrin oğulları ile oğulları yani aile içi gibi birbirini çok tanıyan aileler Onları bildiği için Biri oğlum Muhammed Sadık adına yazmışım. ve Bismül Muhammed Noman Halifesidir Mir Muhammed Noman'a Onun adına yazmışım. Vestani Bismül Şeyh Tâciddin Şeyh Tâciddin onu tanıdıkları insanlar onlarda bu mektuplar var diyor. Hani mektubat kitabı var demek istemiyor. Bu mektupları birbirine ekli yazmıştım. Onlara bakarsanız onlarda da daha başka ilimler bulursunuz buyuruyor. Şimdi evvela itikad el göre biliyorsunuz mektubun başından beri aylardır itikadla ilgili dersler yapılıyor. Ondan sonra da fıkıhla ilgili kısa bir teşvik yaptı. Bir iki ders tutmadı yani. O da geçen ders çok okuyamadım. okusan belki bir derste de biterdi. E, bu noktaya geldiğimizde e, itikadı düzeltmekten sonra fıkıhla meşgul olmak, zaruri ilmi, ilmi hallerimizi vesaire bilmek. Bunları söyledikten sonra o zaman e, ne buyuruyor? Efendim, hmm, bundan sonraki konuda itikat konuşuldu, amel konuşuldu. İhlas'a gelecek yani. İhlas da tasavvufla kazanılır. Görüşünde olduğu için. Mübarek e, sofiye Aliye'nin yoluna sülük edilmesine e, dair efendim, bu e, Mektubunu beyan ediyor. Şimdi bu noktadan sonra yani belki iki ders falan vardır. Bunları ne yapalım efendim? Ee, biraz tasavvufun inceliklerine e, giriyor. Ancak ben e, bir miktarını belki size e, beyan ederim. Ee, ondan sonra diğer itikatla ilgili mektuplara geçmeyi münasip görüyorum çünkü bazı e, imanı Hazretleri'nin bazı şeyleri tarikat eline has tasavvuf elini e, bağlayan özel şeyleri var yani bize tabi delil ol oluyor ücret sayıyoruz onu e, bazı tabi orada e, meseleler e, halk tarafından anlaşılmaya da bilir hatta anlaşılmaya da bilir o bakımdan biz e, sizin anlaymanıza e, riayet etmemiz önemli. Çünkü biz burada e, bütün dünyaya yayın yapan bir televizyondayız. Televizyon kanalındayız. Bundan dolayı bazı mektupların bazı bölümleri de özel celselerde, hususi ihvan ile tasavvuf ehli arasında da okumasına münasip olur. Bundan dolayı bu husustaki ve hepimize gereken konular şu anda bu mektup itibariyle bitmiştir. İnşallah bundan sonra i̇mra Saliha'ya yazılan Saliha bir hanım diye bahsettiği ee, uzun yine bir mektup 10 sayfa kadar zannediyorum. O uzun mektuba, evvelce başlamıştım, bitirememiştim, çok sene evvel radyo zamanında çok yani var belki 6-7 sene evvel, 8 sene evvel. O mektubu yeniden tabi artık o kayıtlar belki radyoda vardır ama görüntülü de değildi. Ee, biz o mektuba başlarız inşallah rahman. Rabbim, İmam Rabbana Hazreti'nden, füyüzatından, berekatından, kemalatından cümlemizi müstefi eylesin, müstefi izah Mektubat derslerine devam etmek suretiyle Büyüklerinin İmmetini üzerimize daim eylesin. Amin. Sallallahu ala ve aleyhi ve selleme teslimin Yarın Perşembe dersimiz var. Efendim mübarek Cuma gecesi sohbetimiz var. Bu sohbetimiz işte saat 8.30 itibariyle bütün sohbetler sabitlendi. İnşallah 8.30'da sohbetimiz başlayacaktır. Ondan sonra referandumdan sonra da herhalde derneğe geçilebilir. O hafta zaten Miraç haftası. Oluyor. Ona göre size beyan ederiz ve bildiririz. Rabbim Tebareke ve Teala utanımız, milletimiz, ehl sünnetimiz hakkında kurban olduğum dünya ve ahirette en menfaatli, en karlı hangi kazalar, kaderler, takdirler, hükümler varsa onları bizim hakkımızda takdir eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedim aleyhi ve sellem.